Başlayalım acı ivat. Nasılsın karagözüm? İyiyim acı Ben de herkes gibi tuttum gidiyorum işte. Anlamadım. Neyi tutuyorsun? Yahu her yerde bir tutumluluk dur gidiyor. Ben de ne yapayım dedim. Elime ne geçtiyse onu tutuyorum. Bugün elimde kapının kolu kalmış onu tutuyorum. İlahi karagözüm öyle tutumluluk mu olur? Ya nasıl olur? Ölçülü harcarsan idareli kullanırsan tutumlu olmuş olursun. Yahu biz onu kendimizi bildik bileli yapıyoruz Hacı var Tamam öyle. Karagöz'üm. Bence artık bu krizde başka şeyler yapılmalı. Ne mesela? Mesela bazı insanlara örnek olsun diye tuttuğunu koparanlar bir işini ucundan tutanlar ödüllendirilmeli. Yani Karagöz'üm Sonra da herkes takım tutmalı. Takım demişken ya ya ya şaş ha şaş ha. Fener fener çok yaşa. Lütfen Karagöz'üm asıl konumuza dönelim. Aman iyi döndü ki. o zaman her iş yerine tutanak tutalım. Bu olmadı göz. O zaman oruç tutalım bu oldu mu? Oruçtan zarar gelmez tutalım. Başka başka ha vapura binelim vapur bizi tutsun. İlahi Karagöz'üm. Söz verip sonra onu tutalım. Ya Karagöz'üm. Ya o zaman göle maya çalalım tutar mı diye bakalım. Olmadı Karagöz'üm. Ah. Aklımızdan bir tutalım. Karagöz. İşkembeden atıp tutalım. Olmuyor yahu. Bak buldum buldum boş atıp dolu tutalım. Aman karagözüm aman. Çetele tutalım. Yahu karagözüm. O zaman yaz tutalım. Aman Allah korusun ağzından gel Balık tutalım. Hayır. Nefesimizi tutalım. Tutalım da öbür dünyayı boylayalım. Şaşırdın mı sen? Ona olmadı buna olmadı. Sen bana kafamı tutuyorsun Hacivat. Hayır efendim. ...böyle olmaz demek istiyorum. Öyle olmaz, böyle olmaz. Senin demenle hiç olmaz. İyi, tamam Karagöz'üm. Sinirlenme. Tatlı tatlı konuşalım şurada. Vallahi sen konuş, ben sıkıldım. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah. E, tek başıma kiminle konuşayım yahu? Dur dur, ben de geliyorum. Aman, kapanışı yapmadık. Bekle iki saniye. Efendim, bugün kızdırdık Karagöz'ü. Uzatmayalım daha fazla sözü. Ettikse bir kusur hata... ...sürçülüysen affola. Affola. <gülüyor>